Özür dilerim. Ben gerçek hayvanları inanın çok severim. Yalan dolan bilmezler, onları hep överim. Gerçi bazılarının huyları biraz serttir ama hepsi samimi, hepsi dürüst ve merttir. Ne var ki son yıllarda yeni bir cins üredi, tüm gerçek hayvanların sahteleri türedi. Böylece sahne aldığı yeni taklit sanatı, başladı yeryüzünde hayvanlar saltanatı. Geçenlerde sahte bir köpekle karşılaştım, bırakın dalaşmayı çalıyı zor dolaştım. Öfkeyle birdenbire köpek diye haykırdım. Hayatımın potunu işte o anda kırdım. Maksadımı aşarak çok ileri gitmiştim. Hakiki köpeklere saygısızlık etmiştim. Şimdi huzurunuzda hakkı teslim ederek, bu hakaret suçumu telafi etmem gerek. Onlara helal olsun en içten dileklerim, tüm gerçek köpeklerden bin kez özür dilerim.